Hasan ekonomi notuları. Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın abi. Evet, herkesin manşete almış olduğu bir konuyu biraz da biz konuşalım dedik. Mali kural. Evet. Bütün gazetelerde, birinci sayfalarda değil mi? Öyle sayılır. Cici sayfalarda başka haberler var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Mali kural. Evet. Ee, yani. Geçen hafta da kısaca yani birkaç kelimeyle söylemiştin ama biraz açmakta fayda var herhalde önemli bir evet. gelişme gibi. Evet. Ee, şimdi şöyle bir. Sorunumuz var bizim yani biraz e, belleğimizi tazelersek hemen hemen her sene işte aman maliye politikası iyi gitmiyor kamu açı e, kontrol edilemiyor laflarını duya geldik biz yani son bir iki kaç yılda azalıyor diye duyduk ama daha öncesinde hep e, aman e, kamu açı sonuçta baktığımız zaman kamu açı dediğimiz şey kamunun yaptığı harcamalarla. Kamunun gelirleri arasındaki fark ve buradaki olay otomatik bir olay değil, e, evet olmaması gerekiyor. Yani işte ne yapalım kader, işte öyle olmuş filan gibi bir olay değil. Mesela biraz e, cari açık buna benzeyen bir şeydir yani çok dış etmenler vardır. Fakat maliye politikasında doğrudan doğruya hükümetin kontrolünde olan bir e, alan bu. Hükümet tabii kaç lira vergi toplayacağını kestiremez, bu e, olabilir insanlar mesela gelirleri düşer vergi veremezler ama harcamalarını hükümetin belirleyebilmesi lazım. Aslında bu laf biraz abartılı, hatta birazcık çok abartılı. E, şöyle ki Türkiye'de yani bir hükümet e, bütçesini yaptığı zaman bazı kalemler donuk onu değiştiremiyor. Yani çalışanlara maaş vermeyeceğim diye bir hükümet herhalde bütçe yapamaz. Bu kalemler de çok büyük e, rakamlar tutuyor. Dolayısıyla maliye politikasında hükümetin sorumluluğu çok olmakla beraber sınırları da epeyce fazla. Evet. Ama e, kendi deneyimimizde dünyadaki deneyimde gösterdi ki maliye politikasında e, işler iyi gitmeyince para politikasıyla bunu pek düzeltmek de mümkün değil. Bunu maliye politikasının vesayeti altındaki para politikası diye tarif ediliyor yani olmuyor para politikası yani merkez bankası kalksın her şey düzelsin olacak şey değil yani ne hukuka uygun ne de işin mantığına uygun şimdi bir nokta daha var demin dediğim nedenlerle başka şeyler de eklenebilir ne bileyim bir yıl kamu harcamalarını mecburen çok arttırmak da gerekebilir ne yapalım değil. Gelecek yıl buna ilişkin bir tedbir alalım diye de düşünülebilir. Yani bu sene arttı ama hiç merak etmeyin gelecek yıl bunu düzeltilir. Şimdi itiraf edelim son zamanlarda biz buna alıştırıldık ama şöyle alıştırıldık. IMF ile program yapıyoruz. IMF'ye söz veriyoruz. Diyoruz ki hiç merak etme biz bunu dengeleyeceğiz. Ee, Filan. Şimdi bu olabilir de yani biraz da onur kırıcı bir tarafı var. Hani önce kendimize söz verelim, senin sözümüzü tutalım, değil mi? Yabancılar için belki IMF'ye söz vermek gerekebilir Ama Türk vatandaşları için hükümetin, hükümetlerin, e, yani merak etmeyin, biz maliye politikası yoluyla size bir ek sıkıntı yaratmayacağız, ortalığı karıştırmayacağız. Şöyle yapacağız, işte ne kadar açık vereceğimizi uzun vadeli olarak, e, belirliyoruz. Bir, Belirli bir miktar açık olacak. Ne, niye olacak? İşte gelişiyoruz. Şuna ihtiyaç var, buna ihtiyaç var. Belki de fazla olacak. Neyse, hedef koyuyoruz yani. E, bundan bir sapma olunca bunu düzelteceğiz. Bundan sapma nasıl olur? İki nedenle olur. Bir tanesi konjonktürden gelen bir etki olabilir. E o sene gelir e, artmayabilir. Ekonomi büyümeyebilir. Bu nedenle kamu harcamaları yapılmak zorunda kalabilir. Ama bu e, kamu gelirleri o kadar artmayabilir. O zaman gelecek onu düzelteceğiz. Bir de şuradan olabilir. Herhangi bir nedenle yine e, açık e, hükümet uygun görmüştür. Daha fazla açık vermiştir. Yani neyse onu telafi edeceğim. Mantığı kabaca şuna dayanıyor. İşler iyi gittiği zaman ben açığımı kısacağım. Hedeflediğimin altına indireceğim. Yani tasarruf edeceğim. İşler iyi gitmediği zaman da ben o tasarrufumun bir nevi yiyeceğim. Zaman içinde. Şimdi böyle olunca da bu gördüğün gibi bir seneye, iki seneye sığan bir şey değil. Bunun uzun vadeli olarak yapılması lazım. Yani her sene açıklama yaptığınız zaman pek bir anlamı olmaz. Ama derseniz ki biz uzun vadede açığımızı şuraya indirmek istiyoruz. Niye oraya indirmek istiyoruz? Mesela borcumuzun değil, kamunun borcunun milli gelir oranının belli bir Rakamı geçmemesini istiyoruz ki e, Mali piyasalarda bir sorun doğmasın Ekonomide özel sektör Kaynaksız kalmasın Bunun için de bu kurala Uygun olarak hareket etmeyi Taahhüt ediyoruz Kim taahhüt ediyor? Hükümetler Bir hükümet bile değil Çünkü uzunca vadeli bir şey evet, Tek Tabii, bir iktidarla da sınırlı yani, bir şey değil Arada seçim olur, hükümet değişir değil mi? Her şey olabilir Peki, Tabii Böyle bir taahhütü Bir hükümet veremez mi? başka bir hükümeti de e, bağlayacak bir tabii. taahhüdü veremez, veremez. onun için de bunun kanun olması lazım evet. meclisten bir yasa geçecek ve diyecek ki e, bunu biz benimsedik bundan sonra maliye politikamızı bu çerçeve içinde yapacağız şimdi ben hoşuma giden tarafı söyleyeyim hükümet bunu ciddi olarak ortaya koydu orta vadeli programında belirtti daha e, etraflı olarak da üzerine gidiyor ve eğer yanlış algılamadıysam e, Sayın Babacan'ın yapılan toplantı edindiğim izlenim olarak söylüyorum yani bunu bir an önce de yasallaştırmak istiyor. Yalnız tabii teknik olarak da bütün detaylarını iyi düşünmek ve çalışma çalışılıyor da zaten e, onu görüyoruz ya bitirmek lazım çünkü böyle bir yasayı geçirip sonra uygulayamamak çok kötü olur. <gülüyor> yani Teknik detay dediğiniz şey çok önemlidir. Hata yapmamak lazım teknik detayında. Onun yüzden daha çalışılıyor Hazire Müsteşarlığında da işte diğer ilgili kuruluşlarda çalışma yapılıyor. Şimdi bunu ben e, şu anlamda önemli görüyorum. Bakın zamanlaması açısından iki tane e, şey var avantajlı taraf var. Böyle bir yasa meclis tarafından e, kabul edilirse hele muhalefetin de e, kabaca diyeyim, ana çizikleri itibariyle desteğini alırsa, Türkiye için çok güçlendirici bir şey olur. Mesela IMF ile toplantıya oturduğu zaman Türkiye, artık nasıl yürütülüyor, ne yapıyor bilmiyorum ama söyleyeceği şey şu, bakın benim bir orta vadeli programım var, yayınladım, halkıma sundum. Bir de bunun, bundan sapmayacağıma dair ana çizikleri itibariyle bir şey, mali kural meclisten geçirdim. Buna destek veriyor musunuz? Yani verirsiniz, vermezsiniz. Sizin ne yapacağınız ama ben ne yapacağım artık belli. Kendi halkıma taahhütlerimi verdim, yapacağımı söyledim. Ona nasıl yapacağımı söyledim, dışarı çıkmayacağımı söyledim. Bu açıdan son derece önemli bir şey. Bu IMF ile görüşmeler ve kamuoyuna, dünya kamuoyuna da olayı anlatmak için bence güçlü bir şey. Yalnız bir paket olarak düşünmek şartıyla. Yani böyle ayrı ayrı değil. Hepsi bir arada. Orta vadeli program zaten onun içinde olan mali e, kural e, bir arada uygulanacaktır. İkinci nokta, yine e, siyasal açıdan önemli bir nokta, seçime gidiyoruz. Seçime giderken hükümetin böyle bir kuralı getirmesi hele bu kuralın işte parametreleri var, matematik o boyutların sağlam bir şekilde inandırıcı bir şekilde ortaya konması halinde seçime giden bir hükümet ne demiş oluyor örtük olarak? Ben Seçim ekonomisi yapmıyor. Evet, bu bu tabii, çok önemli bir şey. Evet, bu yıllardan yani bu beri... Tebe gereken bir şey bence. Yani şeyden geçerse e, yani yasalaşır ve yürürlüğe girerse. Çünkü bu kural e, e, bu sene yürürlüğe girer meselinde büyük yarar var. Demin dediğim nedenlerle. Evet yani bu seçim ekonomisi konusu Müteaddit defalar belki de bu radyonun en çok da ekonomi notları programında açık gazeteni. Müteaddit defalar devreye girmiş ve en önemli yıpratıcı ve çürütücü etki yaratan konulardan biri olarak karşımıza çıkıyordu. Bunu önleyecek nitelikte bir önlemse son derece önemli tabii. Ama tabii şöyle söyleme, söylemem lazım. Seçim ekonomisinin ülke ekonomisine orta dönemli zarar vermesini engelleyen bir şey. Şunu engellemek böyle bir kurallar mümkün değil. Ee, harcamaları filan şeklinde yaparsam seçimde bana daha destekli olur, evet. destek verir diye hükümet düşünebilir. Harcamaların bileşimini o yöne değiştirebilir. Ee, tamam, yani buna bu kural bir şey yapmaz. Bu kuralın yaptığı bizim gibi ekonomilerde çok rastlanan sadece bizde değil seçim sırasında harcamalara gaz verip kamu açığını büyütüp seçim sonrasındaki ekonomide istikrarsızlık yaratmayı engeller. Ötekine yapacak bir şey yok. Yani yapacak bir şey yok derken bu kuralla yapacak bir şey yok. E tabi ekonomiler şey oldukça geliştikçe demokrasi geliştikçe yani evet. ekonomiler geliştikçe kastım. demokrasi geliştikçe bu tür Harcama kaydırmaları da zorlaşıyor. Yani hemen dikkati çekiyor, ne yapıyorsun diyorlar falan filan. Yani bir disiplin geliyor. O ama bu kanaldan gelmez. Yalnız öbürküsü Türkiye'de önemli oluyordu. Yani kamu açığını <gülüyor> e, kapatma yönde hiçbir gayret göstermeyen iktidarlar e, seçim sırasında iyice e, e, bu işi e, rahatlatıyorlardı. Tabii şimdi bir, birkaç nokta var, teknik diye geçiştirilemeyecek bir nokta, nokta. Mesela böyle bir kural koyarsınız, kuralı da yayınlarsınız ama e, yani kural aslında hiç de e, ciddi bir etki yaratmıyordur. Rahat rahat içinde oynayabiliyorsunuzdur. O zaman da e, kuralı koymanızın hiçbir yararı yok. Göz boyama olarak algılınız. Onun için kuralı koyarken seçilecek parametreler, çünkü basit görünen bir Denklem var oraya koyuyorsunuz. Onlar çok önemli İkinci bir nokta daha var Bundan da bağımsız bir anlamda O da kurallığı koyduğunuz zaman Bu kuralın e, İstenilen hedefe Ulaşılması için gerekli süre 7 yıl 10 yıl gibi Falan rakamlarla ölçülüyor Şimdi bu uzun vade. Bizim memlekette Hiç kimse o kadar uzun vadeyi Düşünmez. Bizde herkes günlük olaya bakar e, Bunu Eleştiri olarak alabiliriz ama böyle bu kadar şey oynak, yüksek enflasyonda yaşayan bir ekonomide insanların böyle davranması da normaldir. O yüzden de 2010 ve 2011 yılında e, uygulanan para politikasının, pardon maliye politikasının e, yapılabilecek en katı düzeyde olması ve hakikaten de e, yani bakın biz, Para politikasını çok şey, Mane politikasını çok sıktığımız için Bazı şeyleri yapamıyoruz Denilebilmesi lazım Yani insanların görmesi lazım ki ha, Hakikaten yani bakın Bu kuralı koyunca e, Hükümet de kendisi üzerinde de Bir sıkıntı yarattı İşi ciddiye alıyor Bu ortaya çıkması e, Çıkmaması halinde Herkes işte bir kanun daha Geçti bu da e, uygulamada epeyce zorluk yaratacak bir şey. Çünkü en basinden düşünün bir hizmet veren bir bakanlığın başındaki bakan ya benim işlerimi engelliyorsunuz. Yani bırakın şimdi seçimime meçimi ama ben işte filan işi yapacaktım söz vermiştim şimdi para yok deniyor. Diyecektir e, yani zaten kuralın çalışması da bunun söylenmesi demektir. E, o, o da kolay değildir yani siyasi bakımlar şimdi o iktidarda kim olursa olsun. Böyle bir durumda e, e, hayır diyebilmek kolay iş değildir ama denmesi gerekiyor. Eğer denirse hakikaten ondan sonra buna güven artar. Güven arttığı zaman da Türkiye'de birçok kimse ha kamudan gelecek bir şokla benim işlerim alt üst olmayacağı inanır. İşler daha iyi gider. Peki bu bunun gerçekleşme ihtimali üzerinde ne düşünüyorsun? Ee, İzlenimim e, gerek e, Sayın Babacan düzeyinde gerekse e, bürokrasiteki arka hazinede müsteşarımızın e, olaya bakışıyla çok istiyorlar. Yani bunun e, Türkiye için çok gerekli olduğunu düşünüyorlar. Çok samimi olduklarını düşünüyorum bu açıdan. E, parametreler vesaire onların üzerinde çok dikkatle çalışıyorlar. Çünkü dediğim gibi e, çok katı, bir, gereksiz katı bir... bir e, kural koyarsanız e, o zaman da uygulanamaz. Kanunu değiştirirsiniz. bütün kötü olur. Onun öyle bir hata olmaması için de uğraşıyorlar. E, sanıyorum e, bu şeyde e, yani samiyetle meclise bu hükümet tarafından e, getirecek. Ne zaman getirecek onu bilmiyorum. E, te, fakat e, dediğim nokta önemli. Çünkü o noktadan itibaren yani uygulama Meselesine gelince bu sinyallerin hem verilmesi e, gerekiyor hem de anlatılması gerekiyor. Yani kamuoyunun da anlaması lazım. Şu nedenle biz böyle yapıyoruz diye. Çünkü kolay anlaşılır bir şey değil. Yani 7 yıl sonra bu istediğimiz yere gelecek dediğiniz zaman bunu bizlerin anlamaması gayet doğal. Bize anlatılması gereken bir şey. Yani bunun e, iletişim e, şeyi, boyutu fevkalade önemli bir kural. En az Merkez Bankası'nın e, enflasyon hedeflemesi için e, e, yapması gereken iletişim gibi ki Merkez Bankası o yönde epeyce e, adım attı, epeyce bilgi veriyor. Artık e, çok e, rahat takip edilmeye başlandı verilen bilgiler. Yani kamuoyu da algıladı, ha, bu bilgiler önemlidir diye. Ama bu ondan daha zor. Çünkü bunun e, vadesi e, Merkez Bankası'nın, şeyinden enflasyon hedeflemesi programından daha da uzun bir olay. Hani hedefe Merkez Bankası diyor ki ben böyle yapacağım 9 ila 12 ay sonra şöyle olacak diyor. Şimdi burada ise ben böyle yapacağım 7 ila 10 yıl sonra böyle olacak diyorsunuz. Yalnız da büyük fark var. Evet. Eee hayırlısı diyelim yani. E, Valla yani bu e, bence hayırlı bir girişim. E, yalnız e, e, hayrı uygulamasıyla doğacak bir girişim. E, pek çok konuda da olduğu gibi. Yani uygulamayı e, hem e, ge, bunun e, zamanlı bir şekilde geçmesine hem de ondan Tabii. sonra da uygulamasına Tabii. bakmak e, gerekecek herhalde. Evet. Peki bu noktada herhalde evet. bitiriyoruz. Peki, Peki, çok teşekkürler. yine Sağ olun. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları